ee, onun içerisinde de e, Allah'a şirk koşmanın hemen e, akabinde e, ana babaya e, itaatsizlik meselesine geldik. E, hocamla bu alandaki problemler nasıl oluşuyor e, sorusu üzerinde e, durduk. Çevre, eğitim vesaire gibi alanlarda ortaya çıkan e, problemlerin Aile hayatına, e, anne baba evlat ilişkilerine, gelin kayınvalide ilişkilerine nasıl yansıdığını e, konuştuk. Bugün e, bir genel değerlendirme e, yapalım e, bu konuyla ilgili. Mesela eğitimin etkileri nedir? E, oradan biraz konuşalım istiyorum hocam. E, şey öncelikle hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> Evet iyisiniz inşallah Elhamdülillah Allah Elhamdülillah. afiyet versin seyahatleriniz oluyor Dünya seyahat Evet <gülüyor> Dünyaya da geldik seyahat için değil evet. evet hocam Şimdi bu sorun büyüyen bir sorun Yani aslında İslam'ın çok temel bir müessesesi Anne babaya öf bile dememek ama Aileler içerisinde Sorun meydana geliyor Yani dünyaya getiren Anne babayla evlat arasında Problem çıkıyor Sonradan aileye katılan Damat olarak katılan Veya gelin olarak katılan insanlarla Ebeveyn arasında Problemler çıkıyor Sonuçta bakıyorsunuz Ayrılıklara kadar Varabiliyor Yani hem ee, Kur'an'ın böylesine hayati bir çağrısı var Hem de biz e, Müslümanlar olarak e, bu problemi yaşıyoruz Hem kaynakları itibariyle bakıp Hem de bu işin içinden çıkıp Aile saadetini de gerçekleştirecek bir çerçevede Nasıl yaklaşabiliriz konuya gibi toparlayayım soruyu Şimdi hocam Anne ve baba ve çocuklar üçgeni içerisinde, anne bir, baba bir, çocuklardan herhangi biri, bir aradığımızı bulamama ortamında olduğumuz belli bir şey. Bunun çok sebepleri üzerinde zikredilebilir. Ama e, negatif açıdan baktığımızda, iki sorun çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Birincisi, birinci sorun, biz batıdan, Sadece araba almamışız. Evet. Arabaya binme ahlakını da almışız. Baba binmeden arabaya binilmez. Evet. Her evlat babasının koruma görevlisi gibidir. Onun kapısını kapatır sonra arabaya biner. Şuurunu almamışız oradan. Onlar da yok. Evet. Bizdeki bu şuuru arabaya uyarlayamamışız. E, ortada bir humanizm sıkıntısı var. Yani insanı put edindirme. Evet. Yani... Sen Ahmet babasın, oğlun Mehmet, o da senin oğlun ama devlet onu da bir vatandaş kabul ediyor, nüfus kağıdı vermiş. Herkes devletin vatandaşı, eşitiz. Halbuki evlat babasının kapıcısı, babasının paspası evet. evlat bu, annesinin hizmetkarı. Evet. Ee, burada şimdi bu yani paspası vesaire dediğinizde sanki şey gibi anlayacak insanlar. Yani ya bu kadar mı? <gülüyor> bu kadar mı? Ama Bir dakika hocam heh. o kadarsa o kadar. <gülüyor> o kadarsa o kadar. Yani madem mecazını anlamayacağız ee, o kadar. Evet. O evet. kadar. Yani Yani o kadar dense yeridir. Dense bile yani evet. o kadar dense bile o kadar. Evet. O kadar. Çünkü e, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz e adam geliyor babasının onun malını alıp çarçur ettiğini söylüyor da Efendimiz ne yapıyor yanlış yere mi harcıyor falan sormuyor ne buyuruyor? Sen de malın da babanınsın diyor. Evet. Bas baslık düzeyi bu işte. Evet, evet bu bir mecazi deyim hı hı hı. ama hı hı. yeri geliyorsa o kadar. Evet. Yaşlanınca herkes oğlunu böyle istiyor. Evet. Gençken kendisi paspas olmak istemiyor insanlar evet. maalesef. Şimdi bu sebeple ortada birinci yani ur olacak asıl fitneyi çıkaran diyelim şey, sıkıntı kaynağı, problem kaynağı, batıdan biz teknolojiyle beraber bir de kültür de halk. Evet. Bu kültür içimize oturdu. Ben diyor çocuk. Birey var. kültürü Kutu diyorlar, diyorlar evet. Evet. yani. Birey. Ben, ben başka babam hmm. başka. Evet. Baba ve anne sağken ben yokum. Evet. İse bizim kültürümüzdü. Evet. İkinci sorunumuz bunların ayrıntılarına belki gireriz. İkinci sorunumuz ...şöyle bir mantık var... ...30 gün üzerine maaşımı alıyorum ya ben... Evet. ...veya 25 yıl üzerine emekli oluyorum ya ben... ...emekli ikram alıyorum ya... ...işte filan yere ödediğim taksitten sonra kooperatiften alıyorum ya dairemi... Evet. ...her şeyin... ...burada benim sağlığımda sonuçlanması diye bir anlayış telak peyda oldu ortada... Evet. ...halbuki biz... Burada hiçbir şey almasak bile asıl alacağımız yer başka yer diye iman etmiştik. Seyyiat ve hasenat biriktirme diye bir sıkıntımız vardı. Yani hani e, Allahu Teala'nın terazisinde her şey tartılacaktı. Dolayısıyla şimdi babalar bakarken çocuğunun semeresini dünyada almak için bakıyorlar. Yani bu çocuğu filan fakülteye bitireyim. ...bu çocuk güzel bir meslek sahibi olsun... ...o arada ben de dairemi almış olurum... ...şu çocuğumun arabasıyla hastaneye gider giderim... ...sıkıntı olmaz... ...çocuğumun hastanede tanıdıklar olur... ...çok kısır bir baba Dün, ...dünyevi bir al gülüm ver gülüm... ...hesap kitabı burada bitirme mantığı... Evet. E, ...evlat da bakarken böyle bakan babaya... ...o da böyle bakıyor... ...burada ne alacağım bu babaya itaatten... Hmm. Anneye itaat edeceğim burada sonucu ne olacak Düşünüyor halbuki Anneye itaat edip Karşılığını Allah'tan cennette Almakta esas olan Hem Müthiş bir kültür farkı çıkıyor Hocam kültür değil farkı değil bu yani Yerle gök arasındaki kadar evet, bir fark evet. Çünkü Böylece zengin elinde servet bulunan Baba önünde El pençe durulan bir baba oluyor Asgari ücretle yaşayan bir Baba da Şanssızlık eseri bizim babamız oldu diye işte sonuna kadar çekeceğiz Denen bir baba oluyor Bunu böyle itiraf et desen Hakaret kimse, olur Kimse evet. itiraf etmez Pratiğe bakınca böyle oluyor Allah'tan bekleyenlerle Allah'ın kullarından birinden bekleyenler arasındaki çelişkiyi yaşıyoruz biz Evet Yani bir anneye Fakat babaya bu, bu yani bir yoğruluş da var Yani şimdi babada da e benziyor. Benziyor. E, e, evlatta da, da var olmadı. Annede de var neyse Yani e, hakikaten... e, hocam evet. Zaten hep evlatlar yanlışta Babalar cennetlik diye bir iddiada bulunamayız evet. Yani bu iki şeyi hocam e, Çözmemiz gerekiyor Batı'nın arabasını Teknolojisini bilgisayarını almalıydık Aldık elhamdülillah evet. ya, Alabildiysek alabildiğimiz kadar Ama Batı'nın Çirkef ahlakını almamalıydık Yani insanı İlahlaştıran e, Humanist duygular bize girmemeliydi Toplum olarak Girdi maalesef e, Belki e, Yani bazı aşiret anlayışındaki Aşırılıklar törpülenmeliydi Ama bunu törpülecek dinimiz vardı Bizim zaten evet. yani Kabilecilik aşiretçilik anlayışını işte Ağabeyin sömürgeci Kardeşlerin malına el kolan anlayışını Törpüleyebilirdik Törpülerdi dinimiz törpülemişti zaten Tamir etmişti ama bazı e, adı Müslüman, uygulaması Müslüman olmayan e, insanların hataları yüzünden Batı'nın herkesin kendi ilahı olduğu anlayışı e, içimize sızınca yani 18 yaşından sonra sen bana niye karışıyorsun diyen evlat çıktı ortaya. 18 yaşına kadar da dediğimi yaparsan ben de senin dediğini yaparım. Anlayışı Aslında artık. belki o tam o kadar olmadık hocam ama yani dönüşüyoruz yani. Hocam tam o kadar biz olmadık olan semtleri de özeniyoruz. Ha. Yani dönüşüyoruz ama evet, ve farkında olmadan da dönüşüyoruz. Belki en kötüsü de farkında olmadan dönüşmek. Yani bir hani oturup da bunun mektebini okumuyoruz. Şöyle bir dönüşelim diye ama. Yani, hissedilmeyen ha. hastalık gibi bu. Evet. evet. E, Yatağa düşürdüğünde hissediliyor. Evet. E, çocuğun evlendireceği zaman bunu hissediyor evet, insan. Evet. Veya işte e, filanca kardeşinizin Özrü var, bu daireyi ona tapulayayım dediğinde fırtına kopuyor. O zaman evet, ortaya evet. çıkıyor bu. Yahut da baba işte her zaman verdiği harçlığı bir sebeple kısmak zorunda kaldığı zaman ortaya çıkıyor. Evet. En kötü ihtimal. Ben mesela çok çarpıcı, bana göre çarpıcı bir örnek vereyim. Şöyle bir uygulama ol Anne baba arasında ihtilaf oluyor. Evet. İnsan, aile ortamı ihtilaf oluyor. Evlatlardan biri anne öbürü baba tarafını tutuyor ya fırtına bana göre o zaman kopuyor. Ee. Onlar birbirinin katili bile olsalar maazallah. Evlat için anne ve babalık sıkıntısı farklı değil ki yani. Anne haklı da olsa baba haksız da olsa veya tersi de olsa annelik babalık değişmiyor. Evlada göre hakem rolünde olmamak gerekiyor. Evlat annem haklı bu olayda dediği zaman evlatlığını kaybediyor aslında. Hmm. En, yani unutulan bir örnek zikretmeye çalışıyorum Evet. evet. aslında çok da yaşanıyor şimdiki e, zamanda mesela 18 yaşında çocuk evet. anne ile baba kavga ediyor belki mahkemelik oluyorlar çok rahat bir şekilde annem haklı babamın tokatlanması lazım bu işte diyor ya evet kendi sağ yanağını haklı bulup sol yanağının tokatlanmasında sakınca bulmuyor gibi oluyor bu evet. bu neyi gösteriyor evlat Annenin babanın karşısında bir koltuğa oturup çocuklar siz haksızsınız diyen bir tiyatro oynamaya kalkıyor. Evet. Burada anne babayı mahkemeyi nasıl yapacak onu konuşmuyorum ben. Kendinde bu cüreti görüyor ya evlat. İşte gelen fırtına kasırga o bu. O cüreti de şimdi bazen hakikaten şimdi dinleyen ya ama babam da haksız ha bile dövüyor annemi. Tamam doğru. Yani Doğru. diyebilir yani bunun çok biz şimdi gazete yapıyoruz ya malum <gülüyor> bunun çok örnekleriyle karşılaşıyoruz yani anne formatı ya da baba formatı bozulmuş bir anlamda hocam <gülüyor> elbette bir de evlatlarına bunu hissettirmeleri yanlış evet evlatlarına evet. ne hissettiriyorlar evet. bunu Bu yanlışlık burada başlıyor ama her halükarda bir evlat evet. anne babanın üzerindeki bir kararı verme hakkını kendinde görmesini kabul edemiyoruz biz Evet anne babaya karşı savcı ve hakem rolünde olamaz evlat Evet olamaz. mesela böyle bir şey olsa nasıl yapar evlat diyelim ki yani babanız anneniz problemler yaşıyor Hocam. Ki ailede olacak oluyor bu Ol yani ya, ve burada bazen babanız yanlış yapıyor bazen anneniz yanlış yapıyor ve siz ailedeki huzur için yani biraz daha olgun yetişmiş bir evlatsınız yani belki dini bir tahsil aldınız anne baba hukukunu da aslında biliyorsunuz yani onlara karşı bir haşa densizlik yapmak da istemiyorsunuz tamam. ama. Yani bir şeylerin de iyi gitmesi lazım. Ben burada bir şey yapabilir miyim gibi düşünüyorsunuz. Elbette yapacak hocam. Ha ne yapabilir? İki mesela? metal birbirini ezmesin diye yağı sürülüyor yani. Evet. Evlat madem anneyi babayı seviyor, arada evet. yağı vazifesi yapacak. Evet. Tampon olacak arada. Evet. Herkese mavi boncuk deriz, mavi boncuk dağıtacak. Ama e, anneyi tutup babayı hırpalamayacak. Babayı evet. tutup anneyi hırpalamayacak. Onuruz edelenmeyecek hiçbirinin. Sağ, hiç sağ yanağıyla sol yanağı. Evet. Evladın dışında herkes bu olaya hakem olup mesela biz bir aile kavgasına hakem olup sen haksızsın deriz dememiz gerekiyor. Evet. Hakemlik budur zaten. Evet. Evlat hakem olmaz. <gülüyor> Evlattan savcı olmaz. Evet. Çünkü haksıza haksızlığını söyleme hakkı yok onun. Evet. Haksıza, yani babaya veya anneye sen haksızsın deme hakkı yok. Böyle bir hakkı yok. Evet. Çünkü bu böyle bir yetkisi yok. Evet. Yani bu bir yönetilenin yöneticiye emir vermesi durumunda. Evet. Yöneticinin zulmü başka bir yöneticiye şikayet edilebilir. Evet. Yönetilen yöneticiye emir veremez. Böyle evet. yap bundan sonra diyemez. Bu suyun yukarı doğru akması gibi bir evet. olay. Evet. Ama evlat sessiz de kalmamalı. Evet. Elbette evlat içeriden biri olarak bunu islah etmeli. Kendinden fedakarlık yaparak, evet. arada ezilmeye razı olarak, evet. ikna ederek, sıvazlayarak, öperek, okşayarak ama öbürünü ezmeden. Evet. Şimdi bu bakkalla manav kavga ettiğinde bir mahallede, bakkaldan bakkallığı kadar istifade ederim, manavdan manavkıl kadar istifade ederim ama hiçbir zaman... Bunlar kavga etti diye bir tanesinin Alışverişi bırakmam aralarındaki kavgadan Bana ne ben manavımdan istifade ediyorum evet. Bakalımdan istifade ediyorum Diye düşünmek zorunda evlat Burada bizim asıl meselemiz Yani bu evlat ne yapacak konusu <gülüyor> değil <gülüyor> bunu Belki başka bir konu olarak işleyeceğiz Çünkü <gülüyor> çok yaygın bir faciaya Dönüştü bu evet, evet. Evlatlar evlenmeye karar vermiyorlar Mesela annem gibi bir e, Gelin olurum ben korkusuyla değil mesela. Annem ee, ya da Evet, yani babam mesela ba babam gibi bir beyim olur diye. Veyahut da tam aksi yani. Ya da yapıyor? tam aksi. Aksit taraf <gülüyor> tutmayalım şimdi. Yok yok. Yani, ya da tam tersi dediğim. Annem, benim. amcam hepsi kadın yüzünden bahtsız oldular. Bunu ben yaşamayayım bari diye düşünen Düşünem gençler oluyor. oluyor tabii. Yani helalden nefret ediyor, haram cazip hale geliyor gençlere bu sefer. Ya, evet. Bu çok ciddi bir. Uyarı evet, insanlar için evet. Yani burada Bunu ayrı bir konu olarak evet. belki görüşebiliriz Ama evladın Bu humanist anlayış yüzünden Babaya bile Nasihat edebilecek halde kendisini Görmesi anneyi karşısına Alıp şöyle şöyle Yap diye nasihat etme hakkını Kendinde görmesi halbuki Evladın hakkı Sorulan soruya cevap vermektir evet. Anne sorarsa Baba sorarsa cevap verebilir Buradaki anne babaların bizim imtihanımız olması konusunu konuşuyoruz. Evet, biz. onu konuşuyoruz. Kebahil günahtan biri anneye babaya itaatsızlık diyoruz. diyoruz. O çerçeve. Burada diyoruz ki biz anne babamızı değerlendirirken ya Allah niye melekleri yarattı, niye şeytanı yarattı, niye cinleri yaratıp başımıza bela etti diyemediğimiz gibi beni niye böyle bir annenin babanın evladı olarak yarattı da demeyeceğiz. Evet. Benim anam bu. Bin sene daha ömrüm olsa değişmeyecek bu. Tabii. Bir kere doğdum çünkü tabii, bu dünya. Benim babam bu, başkası olamaz babam. Tabii. Dolayısıyla değişmeyeceğine göre babam, alkolik, sarhoş, dövdü, nazik, kaba, bu vasıfları önemli değil baba. E bu adamın evladıyım, burada, ben o zaman babamın da eğri gördüğüm şeyleri doğru yaşamak zorundayım. Bana ders olsun babam. Hmm. Madem anlayışım var Madem ki baba yanlışı bulabilecek Kapasitem var benim evet. Madem annemdeki yanlışları takdir edebiliyorum Tamam Bundan sonra onların Yapılmadığı bir sisteme Ben kendimi entegre ederim Böylece annem babam hayra vesile Olmuş olurlar Evet. Yanlışı yapmayacağıma e, Delalet etmiş olurlar Birinci yapmam gereken bu İkinci olarak annem babamın yanlışlarının bir imtihanım olduğunu, tıpkı şeytanın yaratılması gibi bir imtihan olduğunu, dünyada olumsuz şartların, hastalıkların yaratılması gibi, bana da negatif bir baba yaratılmış diye düşünürüm. Kanser tedavisi görürken hem şifa için uğraşırım, hem de bunu Allah'ın bana sevap yazmasını beklerim. Böyle bir babaya tahammül ettiğim için, hem babamı kaybetmem, hem Allah bana, Sevap yazar çünkü baba değiştirmem Mümkün değil benim evet, evet. Yani bir mesela en basit misalden Evladı nasihat ettiği için Bir baba sigara bırakmaz kolay kolay Evet Sövmekten vazgeçmez Ya baba sen çok sövüyorsun Çok sigara içiyorsun dese evet. evladı Ona bir tokat patlatıp sinirinden bir sigara daha içecek Bu evet. efkarını gidermek için Ama Evladın sabrı babayı dize getirir Evet Bu çocuk beni sigaracı ...küfreden biri gördüğü halde... E, ...bunlara bulaşmadığı gibi... ...gizli bir şekilde... ...bana da nasihat ediyor deyip... ...evladından utanır baba... Evet. ...ama milletin içinde... ...baba amcam sigara içmiyor sen içiyorsun... Biz ye, ...kuzenlerime karşı maçıp oluyorum derse... ...bir paket içiyorsa... ...bir buçuk pakete çıkarttıracak babasını... Evet. ...kolay kolay çocuğundan nasihat dinlemez bir insan... Evet. ...etkilenir ama... ...nasihat dinlemez... Şimdi evladın bu psikolojiye dikkat etmesi lazım ama her şey şu noktada geliyor. Rabbim ben namaz kılarken bana sevap yazıyor. Buna iman ediyorum. Rabbim ben kafirlerden işkence çekerken bana sevap yazıyor. Buna im iman ediyorum. Rabbim ben sadaka verirken bana sevap yazıyor. Böyle iman ediyorum. Rabbim bu zalim anne zalim baba Haksız anne haksız baba Ya karşı edebimi bozma diye emretmişti bana Edebimi bozmadığım için Her yerde bana sevap yazan Allah sevap yazmıyor mu? Bu babaya tahammül Hep babaya tahammül felç olunca baba mıdır? Evet Yani felç olunca zaten tahammül edecektin ama felç olmadığı halde dipdiri bir babanın felç ağzına felç ahlakına felçli ahlakına hmm. sabretmesi gerekmiyor mu bir evladın? Evet. İşte mümin ahlakı burada devreye giriyor. Evet. Öbür türlü yani herkes hakkını kullandığı zaman bu dünyada çok ferdiyetçi devletten başkasının kimseye hükümran olamadığı bir anlayış ortaya çıkıyor. Bu mümin evladın anne babaya müşrik bile olsa tahammül edip bu tahammülün karşılığını da Allah'tan beklemesi seviyesidir. Evet. Sadaka verirken Allah'tan bekliyorum. Benim hakkımı zayi etmez diyorum. Peki benim hanımımla, kocamla mutlu olmamı 20 senedir engelleyen, 20 senedir elin kızına dayak attırmaya çalışan ve elin oğlunu damadını Hor hale getirmeye çalışan bir anne, bir babaya hem eşe zulmetmeden hem de onu tartaklamadan idare eden bir insan neden Filistin'deki Yahudi'ye karşı sabreden mümin gibi ahirette sevap bulmayacak? Yani biz sevap bulmamız için illa Yahudi'den müşemar yememiz lazım. <gülüyor> i̇şte o kadar çok zor bir şeyden bahsediyorsunuz ki hocam hakikaten. Ama hocam bir anne babaya karşı. Yani belki Filistin'de tavır koymak burada tavır koymaktan daha kolay. E, hocam Değil ama mi? sevap da niye öyle olmuyor o zaman? Evet. Yani sevaplar sadece Filistin'de Yahudiye karşı direnen Müslümana mı dağıtılıyor? Evet. Yani sevap kazanmak için bizim de Filistin'e gidip dayak yememiz lazım, dip çıkmememiz lazım. Bizim evlerimizle Filistin'e dönebilir. Döndü nitekim Bekçocu evet. evimiz Filistine döndü. Kıblegah gah olması gereken evimiz işkencegaha döndü. Evet. Birbirimize evet. işkence eder olduk. Evet. Yani şu hale bakınız hocam, anne babalarını bayramdan bayrama ihmal etmediğini söyleyebiliyor Müslüman gençler. Evet. Ancak, ne büyük meziyet. Değil mi? Hancı yani ba bayramdan bayrama ihmal etmiyor. Bize gelince de bayramlarda da biz gidince. ...gelin bardakları yıkıyormuş... ...ikram bardaklarını... ...bu, bu ne seviyedir... Evet, evet. ...Allah Teala kapılarında bekleyin... ...anne babanızın diyor... Evet. ...üf demeyin diyor... ...biz bayramlarda elini öptüğümüzde... ...övünebiliyoruz... E, ...Yahudi de bayramı olmadığı için... E, ...anneler gününde... ...Nisan ayında annesini tebrik ediyor... ...çok... ...farklı bir evlat... Profili. Hocam paspas mecaz değil işte. Evet. Siz mecazdır evet. <gülüyor> diye bir e, kurtarmaya çalıştınız mecaz değil yok, hocam. Yok yok ben onu birazcık hakikaten idrak açısından yani evlat e, budur ha, budur İnsandan paspas, evet. İnsandan paspas olmaz hocam. İnsandan paspas olmaz ama insan kendisini paspas gibi kabul ederek evet. Rabbinin rızasını kazanır. Evet. Şunu anlamıyoruz. Şimdi Filistinli Müslümana diyebilir mi? E, Yahudi zalim. Sen iyi Yahudi işte Allah'tan. Ya olur mu la? Zalim zalim işte. Zalimin iyisi kötüsü olmaz ki. Zalim veya mazlum neyse bu bir imtihan dünyası. Evet. Filistin'de böyle. İstanbul'da, Erzurum'da, Trabzon'daki evimizde de böyle bu hocam. Evet. Kayseri'deki evimizde de böyle. Çünkü Rabbimiz Filistin'deki müminin de hakkını zayi etmeyeceksen iyi sabretmiştin. Cihad evet. etmiştin diyecek. Yani sabır burada tokat yemeye hazır olma anlamında değil. Orada cihad etme anlamında evet. karşılığını verecek. Sen bu dili dikenli babaya anneye iyi sabretmiştin. Karşılığında da sevap bu demeyecek mi Allah? Evet. Ahirette bekleyen insanla dünyada emekliliğini bekleyen insan arasındaki fark muhakkak olmalı hocam. Evet. Bu olduğu için de biz ümmeti Muhammediz zaten. Evet çok önemli. Hocam kısa bir ara vermemiz lazım. Tamam, Programın diğer bölümünde istersen, Bas, kaldıralım, isterseniz. isterseniz biraz yani babalar anneler daha farklı nasıl bir aile ortamı inşa edebilir ona da temas edelim. Değerli dinleyiciler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız biz de.